Açık Radyo Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Bilgi Teknolojileri Güvenlik Yönetimi uzmanı arkadaşım Murat Loster ve ben Banu Zeytinoğlu. Bir çarşamba akşamı daha dergimizin teknolojinin karanlık yüzü sayfasında sizlerle birlikteyiz. Murat'cığım biz son iki programdır dinleyenlerimize programatik saldırı çeşitlerinden bahsettik. Truva atı, bakteri, tavşanlar, bombalar, virüsler, solucanlar, salam kesicilerdi konuklarımız. Şimdi aslında ürküttük. Ama geçen hafta sen programı kapatırken bir söz verdin ki bütün bu risklere karşı bütün bu saldırılara karşı bir